931. konu, Hazreti Ömer ile Enes'in giyim adabı, Hazreti Ömer'in gömleğinin yenleri, kollan elinin bileklerini aşmazdı, Hazreti Ömer bir gün cumaya çıktı, sırtında sümbülani bir gömlek vardı, halktan özür diledi ve, şu gömlek yüzünden geç kaldım, dedi, gömleğin kolları kısaydı, Ömer, tutup uzatıyordu, fakat bırakınca tekrar çekiliyordu, Hazreti Ömer'i gördüm, göbeğinin üstüne izarını bağlamıştı, Enes'e, ipekle elbise giymek nasıldır, diye sordum. Enes, keşke ipek yaratılmasaydı. Hazreti Peygamber'in eşhabı içinde Ömer ve oğlu Abdullah dışında ipek giymeyen kalmadı, dedi.